17 İsra 36 Şimdi mesajlarımız hakkında ileri geri konuşan ayetlerimize alaya alan kimselere rastladığın zaman Bu kimseler başka değişik konulara geçinceye kadar onlardan uzaktur. Eğer şeytan sana yapman gerekeni unutturursa,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 tevbe bölümünde geçen uzun hadisinde şöyle demiştir: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem tebükte ashabı arasında otururken, Kaab İbn Malik ne yaptı diye sormuş. Beni selimeden bir adam, ya Rasulallah, elbiselerine ve endamına bakıp gururlanması onu yola çıkmaktan alıkoydu demiş. Bunun üzerine.